Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam anâ Resûlillah. Namazda vesvese olursa, üç defa soluna tükürmek Allah'a karşı saygısızlık olur mu? Hayır, bu bir saygısızlık olmaz. Çünkü bunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tavsiye etmektedir. Böyle yapılmasını emretmektedir. Osman İbnül Ebil As radiyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim, şeytan benimle namazımın ve kıraatimin arasına girip kıraatimi bozmama sebep oluyor. Ne yapayım? Aleyhissalatü vesselam bana şu cevabı verdi. Bu hınzep denen bir şeytandır. Bunun geldiğini hissettin mi? Ondan Allah'a sığın, sol tarafına üç kere tükür. Ben bunu yaptım. Allahü Teala onu benden giderdi. Bu Müslim'de selam bölümünde 68. kısımda geçen bir rivayettir. Tabii ki bu tükürme hafifçe, yani sola, sol tarafa doğru hafifçe tükürme şeklinde olacaktır. Yani Allah'a karşı bu saygısızlık olmuş olsaydı, Peygamberimiz elbette ki bunu tavsiye etmezdi. Böyle bir durum söz konusu olursa. Bu hadise göre amel edilebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.